Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Cuma namazı ve Cuma gününün fazileti. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı. Ramazan bayramından Kurban bayramından daha üstünde faziletler muhteremdir. Cuma namazı farz. O ayranmalıysa o vaciptir hunefide. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Cuma Suresinin sonuş ayeti kerimesinde. Sehid-i Rahim. Ya el amelü, ya el el Ya hitap uyarı. Ey müminler, ey müminler. O hâlinin bazı yerde ya ayen nasıl geliyor. Anlamı e insanlar. Eğer imanla ilgili konu ise, o zaman insanla hitap geliyor insanlar diye. İman herkese farz yükü bana. İbadete gelince bu Müminlere farz. Ey müminler böyle bir insanlar. İza nu dilis salati Min yemü Cuma'dı. İsa'nın uydüğü niye de onu zamanlar. Yani eser okundu zaman, 10 salat namaz işin. Hangi namaza min yemü Cuma'dı? Cuma namazı işin. Min yemü Cuma'dı. Çünkü min ini beyanı Diğer Namaz ezana gitmek sünnettir, hutane farkı bu. Başka ki namaza gitmek, camide gitmek bu sünnettir, kes sünnettir. Vacip yakın böyle. Ama cuma namazı ancak camide cemaatle kılındığı için cuma etmek farz-ı oluyor. O farkı da derinde. Şöyle an veriyor. İlâ zikrillâhi. Cuma günü, cuma namazı için davet olduğunuz zaman, yaz okunduğunuz zaman, fes-i avf, sayf gayret ile. Yani tembel tembel, üçten üçten değil de, şu canlı heyecanlı. İlâ zikrillâhi. Allah zikrine gidiniz namaza giderken yolda ön hazırlığı gerekli insanlara muhtelemler. Biz de genelde namaz kılarken kendimizi namaza veremiyoruz. Aklımıza her şey gelebiliyor. Neden acaba? Namazı ön hazırlığı namazı. Camideyken de konuşa konuşa güle güle Sigara sigarayı çekir çeke hicamiye gidiyor. O durumda ne oluyor tabi? İnsan mutlaka kafi muhtemelen böyle. Elhamdülüyor. Fesihav ila zikri illahi. Allah'ın zikri ederken biz say böyle. Yani kalbiyle, ile isteyerek işleyerek ve tembel değil normal gitmek bekar ile. Burada ile salat yerine İlâ zikrillâ geliyor. Allah'ın zikrine geliniz. Bu nedir? Hudbe anlamına geliyor. Yani anlamına geliyor. Namaz da çünkü Allah'ın zikirdir. O da zikirdir. Fakat uleman çoğuna göre de geliniz. Hudbe nedir? O da farz çuva yapıyor. de farz çuva günü namazda. İki ama işimiz var, gücümiz var. Ne yapacağız? Berabiriyor ve devrülün beye, beye alışveriş yani ve ve devru anlamında onları bırakmaz. Şimdi bu artikelime bakınca, bir de uygulamaya bakınca, yani çok farklı bir durum var ben. Dünyada en hırslı insana Yahudilerdir. Dünya hırsı. Mevlamı buyuruyor. Ahresen nah alahaya. Ahresen nasi. Yani dünyaya en hırslı insanlar Yahudilerdir. Yahudiler böyle. Böyle olduğu halde bir Yahudilerde olsa olsun bir Yahudi cümarçlı oldu mu dikene kapanmıyor. Yani cümarçlı oldu mu Yahudi nerede olsa olsun, dünyanın neresi olsun olsun, dünya kapar muhtemelen. Açmaz böylece. Bize gelince, Mevlam, bu gün Açmıyım, Mevlam buyurmuyor. Sırh Cuma vaktinde, Mevlam buyuruyor, Alışı bırakın, Mevlam buyuruyor. İşi bırakın böyle. Burada alışveriş geliyor ama neden? Sanat da içine giriyor. O da nedir? karatinin o kadının parayla senin tabi bir şey alacaklar. O ama çalışılıyor. Demek ki o zaman haram oluyor muhtemelen derler. Mevlam buyurdu da emir olduğu için bir insan cuma vakitte dükkanını kapanmazsa gidenmese cumaya işi ona haram olur muhtemelen. Peki ama işi bırakmak kolay mı ama işte. Estağfurullah dükkanı var Elemanım var, tezgahım var, şunlar, bunların var, onda müşterim var. Neler biliyor? Dallıkım, bunu yapmak. Yani işi gücü bırakıp Cuma gitmek nedir? Hayrün lekküm, senin için daha hayırlı. Neden dünya malı işi dünyada kalacak mı Yani insanlar bizler eğer her şeyin bir sonucunu görebilecek, ön yargı görebilsek, görebilecek. Ne kadar işimiz iyi de olsa, duyadığımız iyi de olsa o anda hatırlamalar, kabri bizim hoşçakalık gider ama ne olacak diye kalacak. Kişi öldüğü anda diyemem kaldı. Ama o kabre gidiyor, artık gidiyor. İninkuntum te'alemûn. Eğer bilebilirsiniz mela biliyor. Yani işi bırakıp, gücü bırakıp namaza gitmek sizin daha hayırlıdır. Eğer bunu bilebilirsiniz. Dünya bu bilinir? Ön yargıyla şöyle. İnsan bir geleceğe baktı mı, sonuç belli ama. Yani acaba yok mu? Eğer hiç ölüm olmasaydı, yani billah. İşimiz oldu muhteremler. Ölüm diye bir şey olmasaydı, insanlar beden yaratılsaydı, ölüm birden olsaydı, tuhaptan olsaydı, ölüm olsaydı, e, öleceksiniz deyince, acaba? Kim ölmüş ki? Dindeyemiyor muhteremler. Ama herkes görüyor. Herkesin yakını ölüyor. Herkes muhterem böyle. Ne diyor? Aa, dün gün görüştüm, dün konuştum, ne olduğuna? Oldu oldu işte, emir bitmiş muhteremler. Oh, mesela ancak mahşe yerinde bu belli olacak. Mahşerinde yerinde. Hesaba çekiliyor. Bizan kurulmuş. Günah sevap tartılıyor böyle. Bela bürüyor. Karpli deli hanacir. Deli hanacir. sanki bir hoplamış. Onda heyecandan, stresden, korkudan böyle. bizan başında. Deli hanacir Hangi şeye takılmış böyle karşın, çünkü ağzından böyle, kişi açmıyor gözünü böyle, bakamıyor böyle. Niye bakamıyor? Eh günahsizler tartılıyor mu böyle? İşte orada belli olacak. Yani her zaman bu dünya hayatına bir de oradan bakmamız gerekiyor, o pencereye bakmak gerekiyor. Mahşere yerindeyiz. Olacak olacak bu. Ki Allah bir Vadi Ali'ne, inna kullu falin. Babacan meyla vuruyor. Vaad olsun meyla. Seyit-i Abdül salatı. E şimdi gelelim inşallah. Cuma namazı kimlere fars? Biz cuma derdik buna Türkiye'de. Aslı cum'a aslında. Aslı cum'adır. Fark etmez tabi. Cuma namazı kimlere fars şimdi. Ona gelelim. Cuma namazının bir vacibü nişasteri deniyor. Bir de edasının şartı deniyor herhalde. Vacibi kimin icabindeki kimler farz oluyor böyle? Bir herkesi dere farz. Herkesi farz hanımlara farz değil derler. Dedim burada ayrım var. Allah her şeyin sahibi olabilir canım. Allah adıyla Allahu alem budur. Her şeyin sahibi olabilir şahime böyle. Eğer kadınlara cuma farz olsaydı ne olurdu? Genç adam kanımız elemendir. Bir çocuğu var yedi yaşından biri üç yaşında, biri altı aylı var çocuğu var. Ne yapacak kadın kilerimler? Kim rastlantıları? Komşu olarak onu cuma farz oluyor mu kilerimden yani. ya? Ya asla çocuklarin camiye gelse cami bari mi dönüştürülür kilerimden ya? Yani. Mevlam hiç bakmıyor. Bunun için kadınlara cuma farzıya muhtemelen der. Cuma farzıya erkeklere farzdır. Bunun bir de mefhum muhalifi var. Yani bir her, görünme kişi, görün erkek. Müslümaya gitmiyorsa acaba kadın bu? Bunu bulur mu bu? bu, bu, bu. Diye bir kadın cuma ederse olabilir mi? Olabilir muhteremler. Yani olur ya İstanbul'a mesela Konya'ya, Bursa'ya, Şuraya gezmeye gider. Ömreye gider, Şuraya gider. Kişi ne yapar? Erkeklerden sakınmak şartıyla kadın böyle. Böyle ayrı bir bölümü olunca gidip kılarsa olabilir böyle. Ama farz değil. Olur olur ama. İkincisi Hür kimselere farzcılar, hür olanlara. Esin tabi kölelik vardı. Köle sahibinin malı, eleman değil, malonu. Ölse o ölecek. Onlara farz olmuyor. Böyle. Yine tabi tutuklu olabilir mesela, mahkum olabilir. allah korusun esir olabilir düşmanın da bunlara farz olmuyor muhtemelen eder. İşte mesela tutuklu karakolda. Hüküm yemiş, cezanı da Allah korusun. Hemen yana maçtan cami olsa, cezan duysa bile bunlara cuma farzı olmuyor. Ne yapacaklar? O gün öğlemede kılacaklar. Bir de üçüncüsü, mukim olanlara farz. mukim olanlara. Nedir mukhim? Bir insan kendi vatanı asrına yaşıyorsa, kendi doğu büyüdüğü memlek yaşıyorsa... Buna mukim derir vatan asistinde. Bir de 90 gümlü aşırı bir yolculuğa gitmiş, gittiği yerde en az 15 gün kalacaksa Hanefi'ye göre, 15 gün kalacaksa orada mukim sayılıyor, bunlara farz oluyor. Kişi cuma günü mesela icabetmiş, etmiş, hastası var, işi var neyse yola gidiyor. Yanda hanım var, çocukluğu var, telaşı var, otobondan gidiyor. Ona canını farz yapmak deriz böyle. Böyle ama da farz ama. Bu farz böyle. Belki müküm olanlara farz oluyor. Seferi halde ben bunu farz kılmıyor Müslümanlara, kalorik Müslümanlara bela. Dönülse, sağlıklı olmak, sıhhatli olmak bela. Kişi hasta. Hemen yana baştan cami. Evi caminin yakınında ama hasta. Camiye gitmeye gücü kuvveti yok. Hasta bir adam. Eğer kendini zorlarsa, zorla giderse hasta artabilir. Mesela kalbinde kalbimesi vardır. Kalp kritik geçirmiştir. Bir şekilde nefes darlıyor kadar aşırı gideceğinle kendisi zorlarsa eğer hasılırsa ondan sorumlu kişi muhtemelen böyle. Yani sağlığı zorunlu gerekiyor. da cımarızı fazla değil. Görme özlü olanlara, gözü görmeyenlere de ağamadın akşamınlara, bunlara da Cuma farzı muhtemelen bakımlar. Gözleri görmüyor. Gözleri görmüyor imamene göre eğer onu camiye götüren koluna giren birisi varsa gönüllü o zaman gidebilir Böyle bir şey olsa beni götüren kimseye yük olmadı muhtemelen böyle. Öyle insan gördüm böyle. Zorluyor böyle yakınlarını bile cuma edeceğim diye. Ayağı tutmuyor, yürüyemiyor. Yok kucanı alıyorlar, sürü alıyorlar. Yük oluyormuş denilen böyle. Halifar ziyan böyle. böyle. Yani kulu eziyet. Daha gün olmuş oluyor. Bir de hastayı bakmakla yükümlü bulan kişi. Evinde hastası var. Erkek. Eğer onu bırakıp cumaya giderse hastasına bir zarar gelebilir. Hastasına. Hastasına mesela serum takılı. Ama onda kendini bilmiyor. sağ bilir? Başka da bakana yoksa, bunu bırakamayabilir. Hastanede Cuma ya yakın ağır hasta geldi. E karamol hastası var, aci bir durum var. Hemen ameliyatı gerekiyor. Ameliyat alındır. Doktorda yani damaskan doktoru olsa Cuma'ya gitmez. Orada bir aciyet var böyle, acici böyle. Hasbembeşi olur, söylemedikler. Bir de ayakları kütürme olanları, ayakları. Yürüyemiyor, yürüyemiyor Sağlığı iyi de olsa, kalbi kafası iyi de olsa, ama ayakları kütürme yürüyemiyorsa, onun cümlememize fazla değil. Bir de bunun dışında, Cuma kılınan cami uzaksa, Hava çok yağışlı, fırtınalı, soğuk, kar olursa veya düşman korkusu olursa, onun Cuma farz olmuyor, kişi namazı kılabilir. Cuma namazının edasının şartları altta ne? Bu şartlarda bazı bir kuşu var yani böyle tam mı değil mi? Bu için zaten Ahır namazı kılınıyor. Önce dört rekat Cuma'nın sünneti kılıyor. Öğrenmanın sünneti gibi. Yani iki rekat etret okulur, kalkılır. Sonra imam hutbeye çıkar. Aslında sünnet olanı ve sünnet olanı Egemi Aleyhisselam Adretleri hutbeye çıkardı. Bir haber işi neden okutur? Okudu böyle. Şimdi ayetleri kılm okunuyor böyle. İnna Allah'a bereket eden ayet okunuyor böyle. Yani yeri değil beraber. Suçluğu da buğdan var böyle. Hani kim çıkar bu çıkan onlara böyle şey. Bu sırada aykırı bu. Bilatiyale böyle bu. bu. Bir böyle. Önce imam hudeye çıkar. Hatta İslam hukukunda gir memleket Savaşsa, eğer fethedilmişse imam kılıç çıkar böyle, kılıçla. Eşte olacağını çıkar imam böyle. Bir müşterin uydum var mı ki? Bursa'da. Bir yerinde kılıç öyle çıkar böylece. Eğer bir memleket sulhla ile anlaşma ile feth olmuşsa böyle çıkmaz böylece. İmam çıkar yukarıya Hanifi ki imam selam vermez. Oturur. Diğer mesleklerle göre imam selam verir böyle. İmam çıkar, selam verir, oturuyor muhteremler. Verdi o sırada ezan okuyor böyle. Hutbe farz olduğu için, yani namaz gibi hutbe farz olduğu için, hutbeyi denemek de farz muhteremel. Hutbeyi böyle. Hutbe okurken konuşulmaz. Hutbede, Dört şey vardı. iki kudbe vardır. Orada okumak sünnettir öyle. Ayakta olmakla okumak da vaciptir kudbeye. İmamın cema sünnettir. Yani kıbrı akası imamın gelir kudbede ama cema dönmesi sünnettir. Peygamber ben işin bu şekilde böyle. Kudbede dört şevedir hani bir de sünnet. Hamdela elhamdülillah gibi başlar bu şey böyle. Tasviye, sahab şerife. Teşebbüt. bir ayet okur. Ayet-i kiram sünnettir. Bazı imanla hutbede, iki, üç kiram okuyor, ahır Yani sona kadar, tamam, kesiyor. Hanefede mekruh, diğerimizde hiç kablıyor bu hutbesi. Geçer, sona bir de. Sonra bir de, nasihat var. Böyle. İkinci hutbede ise, hamdele, gele, sahab-ı şerife, ve onda nafeslerine dua edilir böyle. Yani duayı okurken imam Efendi muhterem der, sesini bir kısması gerekiyor, cemaat amin dememesi gerekiyor muhterem der. Yani günümüzde bazı imamlar sesli okuyorlar, dua yani diye böyle, el kaldırıyor da amin amin. Bakın muhterem İmam-ı okurken Beygamlı ismi şirkte geçse sarçe getirilemez, kalpten getirilebilir öyle. Gidim ben bu teremler. Amin dermez burada böyle böyle. Yani imamlar çoğu okuyamadı seçti, ama bir kısmı bir aygara ya basıyor, bara bara okuyan bu teremler. Cemağe kaldırıyor, amin amin amin amin böyle. Bu hudiyen var bu teremler böyle. İki tekrardan sonra cumha namazının farzı kılıyor muhtemeler. Sonra dört tekrardan yani cumhanın sünneti. Bir sünnet gibi müekkettir bunlar kılıyor bu şekilde. Sonra dört tekrardan ahil zuhru, zuhru ağır. Yani vatine yetişip de üzerinden sakit olmayan en son öğün namazını kılıyor böylece. Şimdi cumanın iki şartı var. Biri emrül mümin olması. İkincisi de bir beldede. Tek yerde mi cuma kılınır? Birkaç yer şey kılınabilir mi? Bu biraz ihtilaflı bir mesele. Şu asıl saadet'te Peygamber zamanında Medine'de oruçla meşit vardı. Oruçlu meşite vakit namazı kılırdı ama cuma günleri müşlere bırakılır herkes Razı mı değil mi, değil mi boş iş Şimdi buna bir an ne yapmış? Üzeme koy, koy, üzeme koymuşlar. Ahuzur. Yani eğer o günkü cuva namazının şartı yana gelmemişse. Tabii şartı mesele bu. Hüccete göre gelmemişse. Üzerine o öğle namazı fazla bu sefer. Ne yapar? Niye derdi Allah aziz için? Va'de erişip, ship düşmeyen Ahir zuhur, yani soy oynamayı kılmaya ederek böyle. Cemaat tamamsa, üzerinde kazaya kalan bir oynamı ödün bak. Boşa gitmememle. İzlediğiniz kadar oynamı ödülmüş olarak böyle şey. Şimdi günümüzde bazı da çok bilenler var muhteremler. Yok bu kılması şu olsun bu olsun. Bunu engel olmaya kalkıyorlar. Peki bunu engel olmaya kalkıyorsun da, öyle cemaat var ki muhteremler, cema olmazlığının ikna farzını kıldığı gibi öyle kalkıyor, gidiyor. Onları engellesene sen. Onlar bir şey değil mi? Onlar gitsin bunlar böyle. Ne kalkıyor? Kılsın kılmasın. Sana ne? Efendim işte, müezzin tespih çekecekmiş. Çektir misin? Kendin çek. O da bir daha muhteremler. Yani haşa düşün haşa peygamber zamanında Resulullah mihraptan müezzin on bağıracak peygamber. Subhanallah Elhamdülillah Allah-u Ekber Dayan bir şey olmaz da, bir emir versin, saçmalık mı tavır ya? Tamota. İlk Cuma namazı müterremler nerede? İlk Cuma namazı kıldanda, asıl saadetin yani 20 yıllık o dönemin onun çoğunu Mekke'de geçti. Karanlık dönem, karanlık dönemler, baskı zulüm dönemi. Ama her gecenin bir sabah var ya muhtemelen küsündü böyle. Kesin böyle. Tabi Mekkemi Köreme'de baskı altında cihamın da kılmadı orada böyle. Rabb'in farzı da kılmadı onlar böyle. Şimdi kılmadı böyle. Çünkü kalka bir Müslüman Kabe'nin namaz namazı kalktı mı Müslüman döverler taş, tekme, tokat döverdi muhtemelen bu şekilde böyle. Egemi Aleyhisselam dedikleri hicrette Önce Kuba'ya geldi. Köy. O zaman kol ayırdı Medine'den, merkezden. Şimdi i̇şte tabi birleşmiş oldu. Peygamber'in Anasya madretleri Cuma günü Kuba'dan çıktı. Medine'ye yani şehrin merkezine doğru Cuma çıktı. Yüz sen genç yerler karşılamaya Medine'den Peygamberler. Medine'den gelen muhaciler olduğu halde yani peygamber yanında Yüz geldi Medine'den peygamberi karşılamaya bu Kuba'dan çıkıldı. Yavaşça gidiliyor. Yani İslam'ın ilk böyle artık özgürlük dönemi başlaması böyle. Baskıların bitmesi, karanlığın bitmesi, Müneş'in doğmuşluğu gibi oldu böyle. Böyle sevişli Müslümanlar. <gülüyor> Belin Saymur'da bir yere vardır. Orada arada aslında vadi diye böyle hafif, adı ranuna vadişe. Oraya gelindi, öyle ama saatte girdi. Yalnız teyzebete indi. hepsi sonra indiler. İlk kudurcuma kılındı muhtemelen efendim. Hutbı okundu muhtemelen efendim. Ondan sonra oradan, ama sonra, elhamdülillah, Medine-i Münevvere'ye, şehir meklesine girildi ondan sonra. Şimdi bakalım, işte böyle de, Cuma gününün fazileti muhteremler. Gülü Aleyhisselam adetleri Hala Şeref Müslüm'de, Tırmızı'da bir haber rivayet ediyor. hayır yemin, yevmin, hayrı yevmin, en hayırlı gün. hal aleyh şemsü üzerine güneş doğan en hayırlı gün. Yemin cuma'atı cuma günüdür. Yani senin yılın en hayırlı günü cuma günü. Bazı ulemalara göre ulemalara göre kurban bayramı arifi günü mü daha faziletli yılda bir olarak cuma günü mü böyle. Evet, sonuç olarak kurban bayramı arifi günü ki orada Arafat orada. Haç oluyordu. Cuma gün daha hayırlı. Ancak eğer Cuma günü kurban var, arife gününe gelirse o onun haç Hacı Ekber oluyor. 70'e kalktı haç mı? Neden? Bakınız, demek ki kurban var, arife günü bile eğer Cuma'ya denk gelirse Cuma hürmetine, Cuma hürmetine 70'e kalktı mı? Hacı Ekber olması. Demek en hayırlı gün, gün olarak Cuma günü. Gece olarak kadar gelirse. En hayırlı gece yılda gazetesi. En hayırlı gece. Ayet-i Kenan sahabedir. Gün olarak da en hayırlı gün cuma günü. Hafta bir. Müslümanların bayramı da muhtemelenler. Peygamberimiz Büyab-ı Büyab-ı Şerif Aleyhisselam Rabbin diyor yadere cuma ateşliği verdi. Hazır Hürrişenler verdi. Cuma'yı Rabbim Müslümanlara verdi. Cuma günü muhtemelenler. Peki ne oldu Cuma gününde? Nereden kaynatılır bunun hayli olması? Fihi huluka Adem. Adem babamız o gün yaradılışı tamamlandı. Yani bir gün yaradılmadı. Aradan üç dönem geçti. Üç tane 40 yıl geçti. Adem babamızın. Hadis-i şerif camis takrıdaşlar buyuruyor. Aleyhisselam adettir. İnşallah halaka Adem'e. Câbiye idi. allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın çamurunu, toprağını aldı yer adı Câbiye. Şam yakında bir yermiş burası. Görmedim aslında bu Şam yakında bir Câbiye. Kormamış Adem toprağı. Ve acelehu bin ma'in cenneti ve cehennete engeten su Toprak yoruldu muhtemelen bakım böyle. Adem babamızın toprağı dünyadan adı Cihabiye denen yerden su cennetten getirelim, yani getirelim. Onun için su insanları cennete çekiyor. Herkesi böyle. böyle. Adem babamızın yaratılışı cuma günü tamamlandı. O grubuyla ki nesil cennete. O gün Adem babamız cennete da girdi. Cuma günü yani yaratıldığı adam babamız o gün cennete girdi. Dünyada bir şey içmeden ama. Eğer dünyadan birkaç gün yaşasaydı cennet uyum sağlayamazsa o beden içeri Böyle farklı beden sıranından. çünkü dünya yiyecekleri ne yapar? Mide iner. İnce barsa iner. Kalın barsa iner. Sıvıdaya devleti iner, idrar dışkı olacak mıdı onlar? Bunun için Adam Bamu'nun yani bir şey yemeden hemen böyle, böyle. cennet almıldı belli. Cennet yiyecekleriyle yedi, onlar yediği inmiyorlar belli. Onlar idrar dışkı olmuyor mu tam olarak belli. Birfiyukruce, yani Cuma günü yani Dünya günüyle cennet günü olsun diye. Adem'in Cuma günü cennetten çıkarıldığı. Peki cennetten çıkarıldığı Cuma günü de hayırlı mı oldu? Hayırlı oldu ya muhtemelen. Biz olmazsa o zaman Eğer Adem babamın cenneti olsaydı, Rab'a onu havvanamızı yarattı. Kavva kemiğinden iki kişi. Bir erkek, bir dişi. İkisi de genç. Zinde, sağlıklı muhtemelen. Cennet mi? Bir şevk, üç böyle bir. Cihane hayatı böyle. Cihane ilk cihane terler. Eğer şehritler aldatılıp da oradan çıkarılması yazıyorlar ilk kişi kaldı, çıkardık cihane Biz olmazız muhteremler. Orada peygamber diye gelecek. Peygamber diye gelecek böyle şey. Demek ki şehritlerin aldatılması da muhteremler o da kaderle bağlantılı muhteremler böyle. Böyle bağlantılı Vefi'yi tib aleyhi. Adam olmasa dünyaya indirildi. İndirildi muhtemelenler Hindistan'ın güneyinde. Şeylan. Şu an adı Sri Lanka. Eski adı Selen'de. Şu adı Selen oldu ki meşhur Selen, vardır, Selen çayı vardı. Selen Şayı. Dünyanın en doğal yeri. Dünyanın doğal yeri. Mesela. Her şey bir köp vardı. Beraber. Adam babamız gece oraya indirildi. İndirildi. Hazlama ciddiye. Aden ciddi aslında cedde. büyük anne, anamla geliyor. Cedde. Onlarım ayrı birbirlerinden beri ya. Ayrıdı. Aden babamız tabii yaratıldı, günüz cuman yaratıldı, hiç gece göremeden dünyada karanlığı görmeden cedde gitti. cennete gitti. Cennet akarlı mı cenneti? Bu şey nuru bana. Diye indirildi. Tabii suçlu, günahkar olmuş oldu. Allah asıl olmuş oldu. Bir de sürgün oldu cennetten, sürüldü. Yanından sürüldü. Dünyaya geldi, gece indi hamile. Gece indirir dünyaya. Dünya, kafranlı dünya kafranlık. Allah Allah korktu. Baya bu dünya denen şey, dünya gezegene böyle mi, acayip böyle mi? Tabii sabı oldu ama çok ağladım muhtemelen çok ağladı. Hep Allah'a teybih etti. da bir teybih kabul oldu. Cuma günü teybihse kabul oldu. Refiy-i Kuyulullah. Adamın Cuma gününde devreye kavuştu. Öyle Cuma günü teybihse de oldu. Bakın bana. Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cehennetten getirildi. Cuma günü çıktı. Cuma günü teybihse kabul oldu. Ve Cuma günü de ve eğer rahmetine kavuştun yara muhteşem. Cuma günü vereceğim. Ve tekkum musalli illa fiyem cumaate. Kıyamette cuma günü kapacak muhteşemler. Kıyamette cuma günü kapacak muhteşemler. Peki kıyamet tabii felaket muhteşemler. Her şey paramparca olacak. Bir madde kalmayacak. Bırakın dağın tepe, denizler de böyle. Atomlar değişecek böyle. Başka madde ne değişecekler böyle. Orada dağılacaklar. Güneşin duru gidecek. Bu bir felaket. Felaket ama yani şer ama arkasında hayırlı olarak bırakmak. Nedir o da? Ölüm olmasa, kıyamet olmasa cennete giremiyor muhtemelen böyle. Giremiyor muhtemelen böyle. Bir nevi bir ameli yapma töreni yapar. Ameli yapma yok Yani kişiye artık yürüyemiyor, nefes alamıyor, i̇şte Birisinden rahatsızlık bir şey yemiyor. Her neyse bir aşırı bir rahatsızlığı var. Ne gerekiyor? Ameliyat. Biraz zorlu ameliyat almak olacak. Kişi buna razı oluyor. Evet, 5 gün, 10 gün nesli bir zahmeti çekiyor ama sana kavuştun mu? Seni muhtemelen böyle. Ölüm, kıyamet, aslında Allah'ın nimeti muhtemelen. Biz onlar cennede kavuştururlar bu şekilde. Rabbim İnşallah muhtemelenler Cuma gününü kümbirlerine erişsin bizlere muhteremler. Yani cuma günlerini boşta geçin meleğine İşte ayet-i kerime vardı ama tabi zaman kısa oldu, şey yapamadım bundan böylece. Yani haftada bir barımızdır, yılda en hayli günüdür cuma günü. O ben gün inşallah değerlendirelim. Latane Fatiha.